أعوذ بالله الشميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين الظلموا ومنقلبين ينقلبون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اكتنا فيه والحمد لله رب العالمين فاسفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا متبدا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 daha evvelki sohbetlerimizde beyana çalıştık. Tabi teferroata girilirse yen çıkılamayacak kadar tafsilat vardır. Onun için ana başlıkları ile meseleleri beyana çalışıyoruz. Bugün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yine haber verdiği, kendisinden sonra olacak üzülerek beyan buyurduğu meselelerden. Ümeyye oğullarının yani Emevilerin saltanatı. Ondan sonra tabii yine onların şerleri yüzünden meydana gelen Hazreti Hasan Efendimiz'in şehit edilişi Medne-i Münevvere'de zihnenerek.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 Şu Lokman-ı Hakim ne hikmet sahibi. Allah'ın methetdiği bir zatın sözü ne demek ya? Yani? Onun için bilsek de bilmesek de cemaate devam edeceğiz. Ve böylece ilmimizi artıracağız. Allah'ta hidayetimizi artıracak inşallah. Hidayeti biz artıramayız. İnsan ilmi artabilir, hidayeti artmayabilir. Ama ilim tahsili elimizdedir. İşte bu vesileler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 Caşe dev minhalar vardır bu minhanın hazıba kap kara minhalar bunlar. Neden? Çünkü o büyük fitnelerden bazısı. Mülkü beni Ümeyyete, Yezid Muaviye'te. Memen ba'dehu el mühtemil alel fitan el azam ke kut'il leyl Efendim, Emevilerin saltanatı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 Rasulullah caiz değildir çünkü Resulullah'ın katibidir, sahibidir, e, duasına mazhar. Evet. Allahümme Allahumme alimul kitab vel hisab veqihil azab. Kainat efendisi buyuruyor. Ona yazıyı öğret, matematiği öğret, azaptan onu koru. Bu dua yere düşer. Ondan sonra Allahumme cealhu hadiyen mehdiyen vehdihi hidayete ermiş, hidayeti bulmuş insanları hidayete erdiren bir kişi klonu yarabbi ya Rabbi diye. Bunlar tirmizi ve sahih -sahi kaynaklarda Hz. Muaviya radıyallahu anh efendim e, şerefiyle müşerreftir ve ayrıca hep anlattığımız üzere hatası da olsa o hata bizim gibi yanlışlık değildir içtihada mahmuldür içtihat hatasında vardır. bir ecir vardır çünkü onun yanında da bu hususta binlerce sahabe vardır bu konu ayrı bir mevzu. Efendim. Hazreti Muaviye radıyallahu tabi oğlu Yezid'in e, hallerini görmüş olabilir. Efendim, ciddiyetini görmüş olabilir, gücünü, kuvvetini görmüş olabilir. Bunu beğenmiş olabilir. Hakikaten kendisine sağlığında bir at edilmesini de istemiştir. Ama kendisinden sonra neler Yapacağını da bilmeyebilir değil mi? Bilmeyebilir. E, dolayısıyla alimden zalim zalimden alim hesabı. Bir peygamberin çocuğu bile kafir olabiliyor da Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kafir değil mi? Buradan Nuh Aleyhisselam'a bir zarar gelir mi? He? Gelmez. Bunları zaten bilginize havale ediyor. Teferruata girersek hep aynı konuyu konuşmuş oluruz. Ama e, tabii ki Hz. Allah'ın sonunda...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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ümeyye oğullarına kızdığı Mervidir. İmra i̇bn Ali bin Efendim. Resulullah'ın en kızdığı tabii Ümeyye oğulları. Bunlar hakikaten yani Emevilerin dedeleri efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı gelmişlerdir. Bunlardan Hazreti Osman radıyallahu tabii çok büyük hizmetlerde bulunmuş büyük halifemizdir. Ee, müstesnaları vardır. Bu müstesnaların dışında ekseriyeti İslam'a cephe almışlardır. Bedir'de efendim Resulullah'a karşı çıkan bunlardır. Efendim. İşte Ebu Şufyan radıyallahu anh Mekke fethedine kadar direnmiş, Mekke fethediğinde Müslüman olmuştur, biliyorsunuz.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 bunun hürriyetinin sayısı ee, kırka 40'a ulaşırsa. Bir de Ebilas vardır, Hakem ibn As vardır. Onun hakkında da İdâbe leke beni Ebilas oğulları da 30'a ulaşırsa. Yani dededen hesabı tuttum mu hadiste? Ümeyyeden tutunca 40. Eee tutunca 30'a iniyor. Bu sayıyı Resulullah vermiştir. فَا اِتْتَغَذُوا عِبَادَ اللّٰهِ خَوَلًا وَمَالَ اللّٰهِ نِحَلًا وَكِتَابَ اللّٰهِ دَغَلًا Bunlar Allah'ın kullarını köle yapacaklar. Bak sayı da vermiştir. Sayın demiştir. 30 veya 40 işte dededen 40, babadan 30 olarak insanları köle yapacaklar. Allah'ın malını ganimet sayacaklar. Yani kanimet Beytülmal'da müstehakları Kur'an'da tespit edilmiş verilecek kimse de bunlar öyle değil kendileri bölüşecekler ve kitabını da aldatma vesilesi yapacaklar yani Kur'an ile milleti kandıracaklar ayetleri yanlış yorumlayacaklar i̇şte kendi kafalarına göre hükümler verdirecekler büyük insanları zora sokacaklar alimleri Kur'an hakkında ayetlere kendi keyiflerine göre tefsir etmeye zorlayacaklar vesair. Resulullah bunu haber vermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i diyor, Hazreti Muaviye'nin yanındaydım radıyallahu anh. Bu Mervan girdiği yanına. Mervan hakemin oğludur. Şimdi bunların dedesi Ümeyye'dir. Lakin e, babalar farklıdır. Yani Emevilerin iki tanesi Hz. Muaviye oğlu Cedit, onun oğlu bir de Muaviye var. 2 üç tanesi Süfyanidir. Yani Ebu Süfyan'dan radıyallahu anh gelendir. Ondan sonrakiler Mervanidir. 12-13 taneleri yani Emevilerin hepsi Hz. Muaviye'nin soyundan gelmiş değil ama dedede birleşiliyor tabi. Amca çocukları olmak itibariyle. Böylece devam ediyor. Bu Mervan bir kere gelmiş hakemin oğlu Hazreti Muavi emir müminin iken işimi gör işte derdime çare bul sıkıntım çoktur 10 çocuk babasıyım 10 yeğenin amcasıyım 10 efendim kardeşin bakıcısıyım Mervan çekilip gidince İbn Abbas radıyallahu anhuma da Hazreti Mavi ile beraber bir Serinin üzerinde oturuyorlar. Bak Hz. Muaviye de radıyallahu anh tabi hadisleri biliyoruz. Sahabe dedi ki, Ya İbni Abbas, sen biliyor musun Rasulullah buyurdu ki, اِذَا بَلَغَ hakem الْحَكَمْ ثَلَاث۪ينَ Bu hakemin oğulları, yani bu Merva'nın babasının oğulları, otuza sayısı gelince, اِتْتَخَذُوا malallahi لَللّٰهِ بَيْنَهُمْ دُوَلَهُ Allah'ın malını kendileri ganimet gibi bölüşecekler, وارد الله عليه kullarını köle yapacaklar ve Allah'ın kitabını aldatmacayacekler. Fe iza ve Şu Resulullah'ın buyurduğuna bak. Hazreti Muavi hadisin ilerisinde rivat ediyor. Bu sülalenin çocukları 499'a geldi mi? 499 neresi ya? Kehne helakuhum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 Ebu'l-Ceba bu dört Zorba'nın babası diye Resulullah'tan şiddin söyledi. Yine İbn Abbas taslık etti. Dolayısıyla Hz. Muaviye radıyallahu anh akraba olarak bunlardan olmakla beraber bunlar hakkında Resulullah'ın buyurduğu uyarıları da biliyordu. Ve e, bunların fiillerinden de razı değildi. Hz. Ali Efendimiz buyurdu, ''Li ümmetin afetun'' Her ümmetin başında bir bela var ve afetü Ha dilun Bu ümmetin afeti Umeyye oğullarından gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İmrad Miryab el-Hanefi rivat ediyor. "Veylün li Beni Umeyye." Umeyye vay haline üç kere. Ve Muhammed bin Cabir el rivat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakeme ve doğurduklarına Deanet ve beddua etmiştir. İlla sâlihîne minhum. Ancak salihleri müstesna ve um kalil. Salihleri azdır. Bu hakemi zaten e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müslümandı. Resulullah'ın yanında otururdu. Hz. Osman'ın amcasıdır. Hakem. Ama Efendimizin sırlarını müşriklere taşırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, sulbünden geleceklere, kıyamete kadar lanet ve bedduası var. Efendim, e, ancak salihleri, e, iyileri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? İstisna buyurmuştur. İstisna buyurmuştur. Bir keresinde yine yanına gelmek için izin istediğinde, seni istediğini işitti izin verin gelsin dedi. Yılanın oğlu dedi. Efendim. Lanet, lanetullahi aleyhim ala kulli men yeğrucu min sulbi. Ona ve sulbünden gelenlere lanet olsun Allah'ın laneti illa zulmü'mine minhum. Mümin ve salih olanlar müstesna ve kalil mahum Onlar çok az olacak ama onlardan da mesela bir tanesi ve birkaç tanesi vardır. Bir tanesi kimdir? Ömer İbni Abdülaziz'dir ya Mervani değil mi Ömer İbni Abdülaziz duydunuz değil mi 4 halifeden sonra sırası değil ama şerefte kaçıncı geliyor peşinci geliyor Hazreti Ömer'in torunudur ve lakin e, tabi bu sülaleden geliyor ve Emevi halifelerindendir değil mi Ömer İbni Abdülaziz Hazreti ama nasıldı Allah ım. nasıldı ne büyüğü değil mi ne kadar adaletliydi, ne kadar takva idi ya. Her sabah tatlı şey oturdu zaman Tilke darul ahireti cealha lillezina la yuridun ulma fil ve la fesada. Cenneti yeryüzünde yükseklik bozgunculuk istemeyenlere vereceğiz ayetini okuyarak öyle otururdu. Zerre kadar fitne fesat değil. Ve bütün Allah'ın yoluna dağıtmış. Mal mülk biriktirmiş değil. Vefat ettiğinde cariyesi e, Yıkıyacaklar cenazesini yıkayacaklar üzerindeki gömleği çıkarırken gömleği kirli buldular. Cariyesine kızdılar. Niye bu mübareyi temiz bakmadın? E dedi var mıydı başka gömleği ki onu çıkarayım da onu giydiri. İşte Ömerim ne yaptılar? Nerede öbürleri? Nerede Ömerim ne yaptılar? Radıyallahu Allah'a büyük zat. İşte onca Resulullah sallallahu aleyhi ve sallam e, ona işaret ederdi e, efendim bu az çok azı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 Yenjûn 'alâ minberî kemâ tenzulu qiraduh. Bu hakemin oğullarını gördüm rüyamda. Resûlullah'a rüyası nedir? He? Huvel enbiya vâhıyun. Peygamberlerin ası vahidir. Ayet. Hakemin oğullarını gördüm. Benim minberime tırmanıyorlar maymun tırmanır gibi. Yani onların olacağını sonradan ve halifeler de ne yapıyor tabi hutbeyi onlar okuyor o zaman minbere onlar çıkıyor Resulullah minberine bu şekilde gördüm buyurdu ve fesâhû zâlike bu Resulullah'a çok üzdü bu rüya bu haberi Mevla'nın ona vermesi hakeme deyike beni yike?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 Bak yine buyuruyor Ebu Ureyya'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَيَرْعُفَنَّ جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ بَن۪ي عَلٰى مِنْ بَر۪ي هَزَى Beni Ümeyyye'nin cebbarlarından bir zorba benim şu minberimde minberimi kendi burnunun kanına bulaştıracaktır. Hakikaten Amr ibn-i Said mimberinde Asi minberinde bir kere o Medne valisiyken orada hutbe okurken burnu kanadı ve Resulullah minberinin basamaklarında kanaktı. O kan düştü oraya. Resulullah onu bile haber verdi. Minberimde burnu kanayacak. Bir kere İbn Ömer rivayetiyle yine dedim. Ya Rabbi gittim erkenden yanına Ebu'l Hasan Hazreti Ali Efendimiz geldi. Resulullah Efendimiz ona yaklaş dedi. Yaklaştırdı, yaklaştırdı. O kadar kulaklarını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 Git şunu dedi tut kulağından koyunu sağcısına götürürler gibi getir bana bak. Dedi. Bir de baktım ki diyor hakemi Hz Ali Efendimiz bakmış içeri kulağından tutmuş. Rasulullah'ımız getirdi. Efendimiz oturt şunu şu kenara dedi. Muhacir ve bir kavim gelmişti yanına. Sonra onu kenarda tuttu. Onlar gittikten sonra cemaat Rasulullah Efendimiz ona beddua etti. İnnâ lâ seyyuhalifu kitâballâhi ve sünneten nebi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 Bastı. Çünkü tabi torunlarının başına geleceklerin hepsini Mevla bildirdi. Bildirdikçe de tabi üzgün oldu. Sonra vahi geldi ki inne mahiye dünya ırtuha Mevla bu da Habibim Onlara bir şeyler verileceğini Minbere çıkmalarından anlıyorsun. tabii ki bir e, saltanat e, devlet sahibi olacaklar ama Bu sadece Dünyada kalacak. Onlara verilen bir dünyadır. Ama ebedi ahiret sana ve sana tabi olanlara senin ehli beytine nasip olacak deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki ee, sevindi. Böylece Estaizu billahi inna atayna Biz sana çok hayır verdik. İnna atayna bu sebeple indi. Habibim biz sana ne verdik? Havzu Kevser'i verdik. Ne hayırlar verdik. Dünya ahiret anahtarlarını sana verdik. Üzülme. Üzülme takdiri ilahi. Öyle cereyan eder. Ve yine ne indi? Kadir suresi indi. İnne Efendim ayetinde suresinin ayetinde ne buyuruyor? Eyle tül kadri hayron min elfi şehrin. Habibim sana bir kadir gecesi verdim. O kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Yani ne demek?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 Kesilir, geçen de okumuştuk bu müjde'den dolayı Hazreti Ömer Efendimiz bile değil mi, ee, ehl-i bekten almıştır. Dolayısıyla e, Hazreti Hasan Efendimiz epey evlenmiştir. Tabi dört sayısını muhafaza şartıyla, dört sayısını muhafaza şartıyla. Fakat tabi boşamalar bu kurulmuş olabiliyor, hastalıklar olur, vefatlar olur efendim, böylece e, çok evlenmiş olduğu sabittir.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 40 gün hasta yattı. Hazreti Hasan Efendimiz zehirlendi anlaşıldı. Zehirlendi anlaşıldı. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz illa zorladı. Kimseni zehirledi diye yani zehirletti diye bu, bu haberi vermesi için vermedi. Allahu <gülüyor> eşeddu nikmeten Allah'ın intikamı daha şiddetlidir dedi bizden. Ve ecidü kebedi ciğerin parçaları var dedi. Ciğerlerin paramparça oldu. Zehirden. Hazreti Hasan Efendimiz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği torunları. Kucağında taşıdığı, boynunda taşıdığı. Yapılır mı bu iş bunlara ya? Ve inni ile arifun mineyne Başıma musibet nereden geldiğini de biliyorum. Yani Yeziden geldiğini biliyorum demek istedi. Ama hep hakki la takallamta fi zalik Benim hakkım varsa sende dedi abin olarak hiç Hz. Hüseyin Efendimize bu bahsi kapattı. Bizim ecelimiz bundansa biz gideriz. Bu bahsi kapatalım. Öksemü aleyk en la emri muhtedede. Ant veriyorum sana ki benden sebep bir kanakmasın. Yani ben gidiyorum. Benden sebep sakın Efendim bir Müslüman kalmasın. Bir fitneye sebebiyet verilmesin. Şimdi vefatında tabii 40 gün ee, beklediği için vasiyetlerde bulunabildi. Ani bir ölüm değil. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e dedi İyyâke ve süfahâ el kûfeten yestekhiffûke fe yuhricûk. Sakın dedi küfenin Irak, küfe var ya Irak'ın Irak'ın beyinsizleri dedi sefihleri seni tahrik ederler. Seni bulunan Medine'den Mekke'den çıkartıp gel bize falan. Sana biat edeceğiz. Sana sahip çıkacağız diye seni çağırırlar. Vallahi ma ara en yecma Allahu fiena'n nubuwwete vel hilaf. söze bak. Vallahi ben dedi hem peygamberlikle hem de saltanatın bizde Allah'ın birleştireceğini görmüyorum. bütün soyumuz Ara cettimize, dedemize Allah nübüvvet verdi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 ve fakat كنت talep Ayşe radıyallahu anh'a lütfen <gülüyor> ama Resulullah cevap verdi. kimin odasında yatıyordu? Ayşe Tabi Tabii hak onun olduğu için evi evi onun olduğu için ben Ayşe'den anam istedim ölürsem Resulullah'ın yanına gömüleyim. O da bana cevap verdi. Cevap, i̇yi cevap verdi. Yani gömerim seni oraya dedi. İzin verdi ve idamet tefaklub minha. Ben ölürsem o şeyi, sözümü yeri, e, talep et. aşağınamızdan beni oraya gömdürmesi için. Ve ma avunnul kavm illa semni'unek. Ümeyye oğulları zannetmiyorum ki beni oraya gömdürsünler. Mutlaka engel çıkaracaklar. Dedi. <gülüyor> Bir sıkıntı çıkarsa yine üstüne gitme. Vedfenni <Sessizlik> عنده annem Fatıma'da Belbaki'de Cennetül Bekiye'de annem Fatıma'nın yanına beni gömerdi. Fatma annemizin yanında yatıyor şimdi Hazreti Hasan Efendimiz. Vallahi Allahu a. 40 gün içerisinde 50 senesinde efendim Hicri 50 senesinde Hazreti Hasan Efendimiz şehit oldu.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 Vallahi la emnehu illa zalim vallahu innehu labnu rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi Hasan'ın Resulullah'ın yanına gömülmesine engele olan mutlaka zalimdir dedi. Ve bu Resulullah'ın oğludur dedi ya o sallallahu aleyhi ve sellem bu ne yapmak istiyorsunuz? Fakat Hazreti Hüseyin'e döndü. La tekun velemen elemen tarake vesiyet Fakat ösa ki bi adam Kardeşinin vasiyetini ilk bozan sen olma. Sana dedi ki kan dökme. Efendim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 insanlar madde için menfaat için para için rütbe için neler yapmıyor neler yapılacak iş mi bunlar ya? geldik efendim mevzumuz ve minha ve minha katlül hüseyin radıyallahu an hazri hüseyin efendimizin şehadeti meselesine kerbela vakası ki bu mübarek günü tabi şia mezhebi ne yapmışlardır matem gününe çevirerekten, hatta İran'da bundan dolayı efendim, kendini zincirlerle, değil mi? Döverekten, kan çıkartaraktan, hatta o eskiden daha evvelce, tabii şimdi belki bu merasimler biraz hafiflemiştir, o uğurda ölene de şehit damgası vererek, cık, halbuki intihar eden cehenneme gider yani, Hazreti Hüseyin sana böyle mi yap dedi. Dolayısıyla böyle yanlış yanlış bir matem havasına işi büründürmüşlerdir. Lakin Matem tutulmak gerekiyorsa Resulullah öldüğü günü matem tutmak daha evladı değil mi? Ee, İslam'da böyle bir şey yoktur. Yaz tutmak, matem tutmak yok. Ama onların anılarını başlarına gelen canlı tutmak vardır. Tabii ki konuşuyoruz, konuşacağız. Konuşuyoruz el beytin faziletini, anlatıyoruz. Ancak biz yani aşure gecesini ihya etmemiz, efendim e, ibadetle geçirmek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 Bizim ihyamız, geceyi kutlamamız gecenin faziletindendir. Yani bu Ta haaley selamdan Adem A.M.dan beri gelen bir gece ve günü bütün peygamberlerin efendim tazim ettiği bir gün. Bu yüzden bizim toplantımız efendim bu merasimle alakalıdır. O gecenin ihyası çok müstehaptır, kuvvetli efendim sünnetlerdendir. Ve günün orucu çok kuvvetli sünnettir. Farz orucundan sonraki en büyük oruçtur. İnşallah. Şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz'in tabii ki neyindeyiz? Ee, şehadeti kıssasındayız, konusundayız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ehli i muhabbetini cümlemizin kalbine içirsin. Efendim kalplerimizi onunla kılıflasın. O ehl Beyt muhabbetiyle yaşayıp ölmeyi bize nasip eylesin. Şefaatleriyle cennete girmeyi nasip eylesin. ehl Beyt gemisine binenlerden eylesin. Çünkü Resulullah buyurdu. Mesela Ehl-i Beyti kemetel sefineti Nuh. benzer i Beytimin hali Nuh gemisine benzer. O gemiye binen kurtuldu. Binmeyen peygamberin oğlu da olsa helak ol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 La la Benim torunum Hz. Hüseyin hangi bir milletin arasında öldürülür de o kurtarmazlarsa ey Iraklılar ey gidi Irak ne yangın yandı doğu Irak'ta hala sönmüyor. İşte Resulullah buyuruyor. Küfeller çağırdı çünkü sonra bıraktılar. Bir de Yezid'in adamı İbn Ziyad'ın tarafına geçtiler. Çağıranlar. Gel sana biat edelim diye çağırdılar. Yezid bir ordu gönderici bunlar ötü koptu. Onlar da orduya katıldılar Hz. Hüseyin'e karşı. Bu Irak millî Küfe milleti. Küfe milleti demek Irak yani şu andaki. Resulullah hadisine bak. Hangi bir milletin içinde benim torunum şehit edilip de onlar onu kurtarmazsa. İlla galeb Allahu beyne sudurihim ve kulubih. Allah gönüllerinin ve kalplerinin arasını ters yapacak o milletin ve sallata aleym şıra onlara en kötüleri musallat edecek bak hüla tut, tut sattamından tut geliyor da geliyor ne kadar diktatör varsa bela varsa ve besehum Şia Allah onları Şiyalara bölecek hadise bak fırka fırka Şia Şia zaten şu anda nüfusun yüzde altmış küsuru Irak'ta Şadır orada efendim kuzeyi başka güneyi başka ora kalkıyor duruyor. Ora yanıyor bura kuruyor. Bir ecaib memleket. Girende batıyor. Girende batıyor. Pekmeze düşen sinek gibi ora o da ara, adamı yer ora. Ora Kerbela ora. Orada adam gider Allah. Susuz gider. Çünkü Resulullah'ın bedduası var. Sallallahu aleyhi ve sellem.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 Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem vahin li firahi ali Muhammedin min halifetin mustaglifin ey gelecek halifenin yüzünden benim enbeytimin yavrularının başına gelecekler vah dedi yavrulara Ruslan yavrular küçük çocuk öyle vardı ya yuktelu halfi ve halfe'l half say dedi Hazreti Maza saydırıyor altı, yedi, sekiz böyle parmakla <gülüyor> 10. sayıya gelince Kalel Velid Resulullah buyurdu. Adıyla bak kaçıncı kaç sene sonra. Velid dedi 10. İsmi Firavun. Velid Firavun'un adıdır dedi. Hakikaten Firavun'un adı Velid'di. Firavun lakaptır padişah gibi. Özel adı nedir? Velid'dir. Hadi şerai i şerai'li İslam İslam şeriatlarını yıkıp yıkacak dedi o Velid'di.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 öldürdü. Sallallahu seyfehu fe la ihma artık Allah kılıcını çekmiştir. Daha o kılıç kınına girmeyecektir. Ümmetimiz içine kılıç bir girdi mi kıyamete kadar kılıç devam. Çık da içinden çıkabilirsen. Duruyor mu? Duruyor mu? Duruyor mu Afganistan? Duruyor mu Keşmir? Duruyor mu Çeçenistan? Duruyor mu Irak? Duruyor mu Somali? Duruyor mu? Doğu Türkistan. <gülüyor> kılıç bir defa çekildi. Bu ümmet böyle çekecek ama ahirette çekmeyecek. Resulullah buyurdu: "Ümmetümetü'm merhûmetün. Lâ Ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. Ahirette ümmetime azap yoktur. Adamıf dünya ne çekerse dünyada biter. O azap da dünyada nedir? El fitenu ve Bir zelzelelerle birlikte azap gelir dünyada ya bu gavurlara hiçbir şey olmuyor <gülüyor> cehenneme gidecek niye bir şey olsun <gülüyor> japonya'da celzele oluyor bir kişi ölmüyor burada niye yüz bin kişi ölüyor sen karıştırma sen çok bilmesen <gülüyor> buyuruyor ki benim ümmetim dünyada çekecek zelzelelerle ve iç savaşlarla sıkıntılara düşecek ama dünyada tabi günahsız dursa ümmet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 Ha çekmeyecek istiyorsanız çekmemek, e hiç günah işlemeyin bir sıkıntı gelmez. Bu da mümkün değil ama yine hiç günah işlemeyene de sıkıntı gelebilir mi? Resulullah'a en belalar gel. O, o artık derece yüksek. Şimdi benim başıma ufak tefek bir şeyler geldi, bana göre büyük bir şeyler geldi tabi. Bana göre büyük bir şeyler, dağına göre göre ama, hoca efendi bana geliyor.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 Vüçük edem blâ yukâşı bîdem münâh. Efendi Hazreti'nin Varlığın bir günah ki ona baş başka günah kıyas olmaz. Ben, ben, ben, ben, ben, ben. Kendi ortaya atmak zaten. Allah'ı görmemek. Zikri terk etmek. Evet. Onun için böyle fitnelere maruz kalıyoruz. Efendim Hakikaten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 Ne kadar mühim değil mi? Bir de bir Almanya'nın başbakanı geliyor dünyaya ayağa kalkıyor. Ulan ne oldu? tarih sizin biri. Ne ne? Bir şey mi oldu? Rasulullah <gülüyor> kim geliyor? Bütün dünyanın yağmurlarının meli. Bir tarafı sel eder, bir tarafı gark eder, bir tarafı latır, dağların görevlisi. Bu ne demek biliyor musun? Amerika bunlarla görüşebilse hep servetini ver. Ya şimdi Hollanda batacak diyor kimse bir şey yapamıyor. <gülüyor> Allah, Hollanda sular altında kalacak. E durdurcanın nasıl durdurayım diyor deniz geliyor. Ne nasıl? Yine <gülüyor> ceh vakil ve Allah'ın nehri gelice de makilin nehri? Batıyor. Allah'ın denizi taşarsa ya güç Allah'ın. hüküm onun melekler onun, hepsi onun. Evet.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 Evet seviyorum. Nam. Ama dedi sana söyleyeyim mi? İnnel Hüseyin'e maktu. Bu senin ümmetin bunu şehit edecek. Dedi. Melek haber ver. Sonra ve arahum in türbe el elleti yüktelu فيها. Bu Hüseyin'in şehit edileceği, ee, yani esas ismi oranın Taf. Bu kerbela. Soradan adı esas adı Taf diye Taf denen mevkiide oradan bir miktar iri kum, kırmızı toprak getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. Bir rivayette bu Hazreti Cibril'in getirdiği de bir rivayetlerde var. 2 defa vakı olmuş da olabilir. Birinde yağmur meleği getirmiştir.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 Dediler biz e, biat vermeyiz Yezide dediler. Mekke Medine ahalisi. ile rahbetün fiyafeyyyelek. Ey Muaviye dediler. Allah sen sahabisin. Dehalardansın. Büyük insansın. Halifelikte e, hevesin varsa zaten senindir bu makam. Biz buna kabulümüz var. Ama zaten Hz Muaviye'ye kim devretti? Hazreti Hasan Efendimiz değil mi? Hazreti Hasan Efendimiz altı ay yaptı ya. Altı ay sonra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 haşa Yezid tabi ki hilafete layık değildir melakin lakin Yezid'in pislikleri sonradan çıkmıştır Hz. Muavi Efendimiz zamanında bir şey yapmış değildir o ona hat almak istemiş Mekke Medine ehli Hicaz ehli de ve inseyim değer alel müslimin. ey muaviye sende dursun halifelik sen sağken senin yorulduysan yani sağlığında niye bu işi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 Vefat etti Vefatında da tabii Vasiyetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, Mübarek tırnakları yanındaymış Hazreti Muaviye Efendimiz de Resulullah'ın tırnaklarını Ağzına koydurdu Vasiyeti böyledir ki Yani Resulullah'ın parçasıyla Kabre girdi Hazreti Muaviye Efendimizin e, Şu anda Mübarek ağzında ne var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 Hazreti Ömer'in oğlu Büyük Sahabe İbn Ömer. O da aynı tavsiye etti. Yok dedi ben gideceğim. Efendim. O da bu sefer ağlamaya başladı. Ve efendim gözlerinin arasını öptü. Estevdi'uke Allah'a min katil. Allah'a emanet olasın şehidimiz dedi. O da meseleyi şehitlikle sonuçlanacağını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 yani benim bir atımı alma sen bir önden git havayı kokla diye tabi tedbir bunu gerektirir. 12 binden fazla küfeli 12 binden fazla küfeli Hz. Hüseyin Efendimiz'in gelen adamına iklime biat ettiler. Efendim Fakat Yezid İbni Ziyad isimli efendim mel onu.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 20.000 kişi geldiler, şimdi bu 12.000'den fazla ona fiyat etmemiş miydi? Küfelilerden. Kimin adına fiyat etmişlerdi ona? Hadi Hüseyin adına fiyat etmişlerdi. E aynı değil mi şimdi onu korumaları gerekmez miydi zaten hiç baştan? Belli olacak. Ne zaman ki İbn-i Ziyad'ın 20.000 kişilik ordusu geldiler, adamı, Müslim denen zatı radıyallahu anh, aldılar, öldürdüler milletin gözü önünde, o 12 bin kişi biat edenler çil yavrusu. Bir şey yok ortada. Ya bu millet böyledir. Adama gazı verir verir. Ondan sonra bir de bakarsın arkada kimse yok. Sonra Nasreddin Hoca gibi bir fil daha istiyorlar dersin. Olur biter mi başka çağırıyor. Biliyorsun. Timur fil vermiş köylere Timurlenk.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 Ya. Yeah. Adam'a gel biat, biat, edeceğiz. Seni kurtaracağız dediler. Hz. Hüseyin radıyallahu anh elçisini gönderdi. Elçisine biat ona biattır. Çünkü peşinden o geliyor zaten. Bir de İbn Ziyad geldi Melun. Öldürdü şeyi Müslüman hazretlerini. Bütün biatçılar da aldı. Bu millet böyle. Şimdi Hz. Hüseyin radıyallahu anh haberi haberi mesela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 şair adam tabi ama nesri de güzel kullanıyor tabi dedi ki kulubun nasi ve suyufuhumma beni ümeyye vel kaba yenzilü mine seva milletin kalbi sende ıçlar emevilerde takdir ilahi de gökten iniyor dedi kader gökten iniyor yazı kalpler sende ama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 Hazreti Hüseyin radıyallahu anh yola revan oldu. Kerbela'ya yaklaşırken Kadisiye'ye yaklaştı. Allahümme inne cennet ve ma karribe ileh am kavl ve amel. Naudü bike minen nar ve ma karribe ileh am kavl ve amel. sallallahu aleyhi ve sellem. Naudü bike min şerri ma sallallahu teala aleyhi ve وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةِ اِلّٰهِ اِلّٰهِ الْعَل۪ي الْعَظَيْمِ لَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Bizleri gelecek aşure gecesine ulaştır Ya Rabbi İhyasına muvaffak eyle Faziletlerini tebliğe muvaffak eyle Orucuna muvaffak eyle Yolunda devam sebat istikamet nasih eyle Bu yolda harcayacak güç kuvveti ihsan eyle Günahlardan muhafaza eyle Maddi manevi afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, maddi manevi sıkıntılardan muhafaza eyle Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ikram ile, burdan dalmadan affe ile, mağfûrün cümlesi ile, evlatlarımızı salihin salihata ile, halka ile, bizden gelecek nesilleri de ehli sünnet üzere inanıp yaşamaya mafağa ile, kıyamete kadar ehli sünnet ayrılmayan zürriyetler bize halka ile, ya Rabbi nesillerimizi iman Kur'an dairesinde ceme ile. Ümmet Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kur'an Merkezi'nde Cemaat ittihat ve ittifaka muvaffa kale mazlum Müslümanları dünya üzerinde halâ ile askere giderler sana emanet sen muhafaza ile asker polislerimiz gibi korudukları gibi sen de onları mahfuz eyle. Ya vatanımızı ve şeref İslam vatanlarını bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eyle. Müslüman kanına girmekten muhafaza ile iç savaştan, dış savaştan muhafaza ile özellikle Şeyhna Hüseyin ve yanında Kerbelada şehit olan ehl-i beytin dervah tünel. Fatiha.